Sonra namazdan çıktı da şöyle buyurdu: İmam ancak Yahut da ancak imam kendisine uyuşsun diye imam yapılmıştır. Öyleyse ise Allahu Ekber dediği zaman siz de Allahu Ekber deyiniz. o kür yaptığında siz de rukyi yapınız. O başını kaldırdığında siz de kaldırınız. İmam seni Allahu Nmen Hamdeh dediği zaman Rabbin merkel Hamdeh deyiniz. O secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidiniz.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 rükû için tekbir aldığında ve rükûden başını kaldırdığında yine ellerini öyle kaldırırdı. Seminallâhulümen hamideh Rabbânâ velekel hamd der idi. Sücudda ise bu el kaldırmayı yapmazdı. 3. Namaz kılan kimsenin tekbir aldığı zaman rükûya vardığı zaman ve bir de rükûden kalktığı zaman ellerini yukarıya kaldırması babı. Abdullah İbni Umer şöyle demiştir. Ben Resulullah'ı şöyle gördüm. Namaza durduğu zaman iki eli omuzlara hizasında oluncaya kadar ellerini yukarı kaldırırdı. Bu el kaldırmayı rükû için tekbir aldığı zamanda ve başını rükûdan kaldırdığı zamanda yapar ve seni Allah'u hamide der idi. Sütüde ise bu el kaldırmayı yapmazdı. Bize. de Halid İbni Abdullah Halid el-Hazza'dan o da Ebu Kılabe'den tahsis etti. O Malik İbn Hüvecüs'ün şöyle namaz kıldırdığını görmüştür. Namaza durduğu zaman tekbir aldı ve ellerini yukarıya kaldırdı. Rükuya varmak istediğin zaman iki elini yukarıya kaldırdı. Başını Rükuya'dan kaldırdığı zaman da yine ellerini yukarıya kaldırdı ve Malik İbn-i Hüveyris, Resulullah'ın da böyle yaptığını söyledi. 4. Namaz kılan kimse ellerini nereye kadar kaldırır babasını? Ebu Hümeyt el-Ensari sahabilerden bir arkadaşları arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı demiştir. Abdullah İbn-i Umer radıyallahu anh şöyle demiştir.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 İbn-i Tahman da Eyyub ile Musa i̇bn Ukbe'den muhtasar olarak rivayet etmiştir. 6. Namazın kıyamında iken sağ elini sol el üzerine konulması babı. Bize Abdullah i̇bn mesleme Malik'ten o da Ebu Hazım'dan o da Sehl i̇bn Sa'd radiyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah gününde insanlara namaz kılarken müsallinin sağ elini sol bileği üzerine koyması emredilirdi. Ravi bu Hazım Senem'e İbni Ginar benim bildiğime göre Seh İbni saat bunu peygambere ref ediyor demiştir. Diğer ravi İsmail ise meçhul sigasıyla yumma yani hadis peygambere ref olunuyor demiştir. Peygamber'e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 Dokuzuncu babı. Bana İbn-i Ebi Muleke, Ebu Bekir'in kızı Esma'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kusuf mamazını kıldırdı. Şöyle ki kıyama dörde kıyamı çok uzattı. Sonra ruküya vardı. Rüküyü uzattı. Sonra başını kaldırdı ve kalmayı uzattı. Sonra yine Rukiye vardı Rukiye'yı uzattı Sonra Başını Kaldırdı Sonra Secdeye vardı Sucudu Uzattı Sonra Başını Kaldırdı Sonra yine Secdeye vardı Sucudu Uzattı Sonra Ayağa Kalktı Kıyamı Uzattı Sonra Rukiye'yı Vardı Rukiye'yı Uzattı Sonra Başını Kaldırdı kalmayı Uzattı Sonra yine Rukiye vardı Rukiye'yı Uzattı Sonra Başını Kaldırdı Sonra secdeye Vardı Sucudu Uzattı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 Bu hadisi Musa ibni Ukbe ile İbni Ebu Revvat ve Nafi'den rivayet etmişlerdir. Bana Enes ibni Malik radiyallahu anh haber verip şöyle dedi. Müslümanlar sabah namazını kırmaktalarken birden Resulullah'ın Ayşe'nin hücresinin perdesini açtığını görüverdiler. Resulullah onlara baktı, onlar ise saf saf namaza durmuşlardı.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 14 Hazarda seferde açıktan okunan, gizli okunan da olsun. Namazların hepsinde imam ve me'mum için Kur'an okumanın vücubu babı. Cabir İbn Semura radıyallahu ahu şöyle demiştir. Kufa ahalesinden bazıları Sa'd İbn Ebi Vakkas'a Sa'd İbn Ebi Vakkas'ı Ömer'e şikayet ettiler.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 Ay yakasını ve madem ki bize ant verip bildiğimizi söylemeye çağırdın söyleyelim. Saat askerlerin başına geçip harbetmez. taksim ederken musavat göstermez. Hükmünde adalet etmez dedi. Bunun üzerine Saad da madem ki böyle söyledin ben de vallahi senin aleyhine üç dua edeceğim. Ya Allah bu kulun yalancı ise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 ta beden uzundan yatışmış oluncaya kadar dur. Sonra secdeye var, ta mutmain oluncaya kadar kal. Sonra başını kaldır, ta mutmayın oluncaya kadar otur. Bunu namazın bütününde böylece yap. 15. Öğle namazında kıraat bağlı. kâb ibni İbni Semura radiyallahu anh şöyle demiştir. Sa'd İbni Ebi Vakkas ben onlara yani Kufa ahalicine Rasulullah'ın namazını kıldırıyor. Ondan hiçbir şey eksiltmiyordum. Şöyle ki öğle ve ikindi namazlarını kıldırırken ilk iki rekatlarda fazla durun, son iki rekatlarda hafif tutardım dedi. Bunun üzerine Ömer, senin hakkındaki zannımız zaten budur dedi. Ebu Katada radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının ilk iki rekatında Fatiha'dır kitap ile beraber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 Velbun Salatül Urfan suresini okuduğunu işitti de ey olcuğum Allah'a yemin olsun ki bu sureyi okuman ilk derdimi aklıma getirdi. Bu sure Resulullah'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Medine valisi bulunan Mervan İbnül Hakem'e şöyle demiştir Zeyd i̇bn Sabit bana sen nereden akşam namazında hep Kisarımı fasaldan, kisarımı fasaldan yani bu fasıl grubunun kısa surelerinden okuyorsun. Halbuki ben Rasulullah'ı dinledim. O akşam namazlarında en uzun iki surenin uzunluğu okuyordu. dedi. 18. Akşam namazında kırat, kıraatı açıktan okumak babı. Cübaîr İbn Mu'tim, ben Resulullah'ın akşam namazında ve toresi suresini okuduğunu işittim demiştir.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 Ey kavmimiz, biz hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki o hakka doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimizle asla hiçbir şeyi ortak tutmayacağız dediler. Allah da peygamberine Kul ile ile ile ennehu isteme'a fe neferum minel cin suresini indirdi.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 İlk iki rekatlarında Ümmül Kur'an'dan yine beraber süre okurdu. Bazen de gizli okuduğu ayeti bizlere işitlerirdi. Birinci rekatta kıraatı uzatırdı. 29. Bak, Musalli birinci rekatta kıraatı uzatır. bu Kata'da şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Ebu Hureyre de müezzinliğini yaptığı imama bana Amin'i kaçırtma diye nida ederdi. Nafide İbn Ömer Amin demeyi hiç terk etmezdi. Herkes de Amin deyiniz diye teşvik edip rabet ettirirdi. Amin demek hakkında ben ondan hayırlı haber işitmişimdir demiştir.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 suneye müsahabat mutab müsahabat etmiştir. 33. başlık namaz kılan kimse safın ötesinde ruku ederse bize hemam ziyat el-alemden o da el-hasan'dan o da Ebu Bekle'den tahsis etti. Ebu Bekle'de bir defa koşa koşa peygamberin yanına vardı. Peygamber ruku'daydı. O da safa ulaşmadan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 hep eğilip kaltıkte tekbir alırmış. Namaz çıktı, namazdan çıktıktan sonra da şüphesiz ki içimizden namazı Rasulullahın namazına en çok benzeyen benim demiştir. 35. Tekbirin sucudta tamamlanması babı. Mutarif şöyle demiştir: Ben İmran ibn Musa ile birlikte Ali ibn Ebi Talib'in arkasında namaz kıldım.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 Bize hammam katada deden o da İkreme'den haber verdi. iklime şöyle demiştir. Mekke'de bir ihtiyar adamın ardından namaz kıldım. 20 kere tekbir aldı. Ben İbn Abbas'a bu herif ahmaktır dedim. Bunun üzerine İbn Abbas öyleyse anan seni kaybetsin diye tabirle de ananı ağlasın. Bu Ebur Kasım'ın sünnetidir dedi. Ve Musa İbn İsmail şöyle dedi. Bize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 Sınırı, sınırı ile rükûda itidal ve cumal niset babı itidal ve cumal niset babı radıyallahu anh şöyle demişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyam ile kade müstesna olmak üzere rükû sucudu iki secde arası rükûdan baş kaldırması birbirine musavi idi. Bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rükûnü ve suçluğunu tam yapmayan kimseye namazı yeniden kılmayı emretmesi babı. Ebu Hüreyre radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldi derken,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 Rükudan başlarını kaldırmadıkları zaman imam ve arkasında namaz kılanların söyleyecekleri babı Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni Allahu'l dediği zaman Allahu Rabbena ve lekel hamd ve yine peygamber rükû ettiği zaman usûrdan başını kaldırdığı zaman tekbir alırdı.